Kıymetli dinleyenler, Gönül Sadası programından hepinize hürmetle, e, hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Kıymetli hocam, e, Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bir Gönül Sadası programında e, Erkam Radyo'da 96.8'de daha beraberiz. Hocam, hayırlı günler olsun. Hayırlı günler efendim. E, bugün müsaade buyurursanız... E, ...bir... ...letafeti konuşalım, nezaketi <gülüyor> konuşalım. Eyvallah. Konuşalım Hayatlarımızdan hadi. giderek kaybolan e, ve e, giderek mumla aradığımız inceliği konuşalım. Eyvallah. Rikkati konuşalım. Eyvallah. E, ve onları kaybetmekle neyi kaybettiğimizi konuşalım. E, şimdi programa girmeden evvel... E, ...sizin... Ile 1995 yılında Altın Oku dergisine yapılmış bir mülakat e, vardı. Siz de e, tesadüf ettiniz, uzun evet. yıllar sonra. Evet, evet. Orada ben de hızlıca göz gezdirirken e, bir ziyaretçinizden bahsediyorsunuz Nureddin Bey isminde e, ve diyorsunuz ki onu tarif ederken Nureddin Bey çok müeddet bir insandı. ...bir koltuğun arkasına tam yaslanarak oturduğu... ...bizi ziyaretlerinde görülmemiştir. O yani merhum topçudur o Nurettin'de evet. tabii. Topçudan Pede, bahsediyorsunuz. Pederin evet. e, yani babamın evet. e, dostu... ...daha önce İstanbul Sultanisi'nde... ...merhum peder Arabi dersleri verirken... ...orada talebesi... ...sonra e, bir gaybı olmuş... ...Avrupa'ya gitmiş topçu... ...yani marif vekaleti yollamış... ...işte orada tahsil etmiş... Dönüp geldiği zaman da gelinmıyorsam 1935 senesinde Kabataş Lisesi'nde bir felsefe imtihanında karşılaşıyorlar. Ee, lise son sınıf e, Mehmetli babam e, efendi tabir ederdi talebesine. Lise son sınıf efendilerini imtihan ederken veya talebesini imtihan ederken hı hı. şifahi imtihan ta, tabir böyle ee, orada e, karşılaşıyorlar. Sonra Nurettin Bey bizim evi ziyaret ediyor, peder ziyaret ediyor. Ben de hizmet ederdim, yani küçüklüğünden itibaren adet öyleydi ve orada hiçbir zaman gece geç saate kadar oturulur, soruları olur, sohbet olur vesaire. Ama koltuğun arkasına yaslandığını görmedim Nurettin Bey merhumu. Böyle. Hocasının karşısında Evet evet. E, illeri iki, diz, iki dizinin üzerinde iki eli e, Kurvaze ceketi Kurvaze ceket giyerdi e, falan. Böyle dikkatle sorusunu sorar Dinler not almaz Hafıza çünkü Sohbette not almak ayıp sayılırdı eskiden e, Sohbetin akışını bozar Söyleyeyim bakalım Bir daha yazayım böyle şeylerde olmazdı Aklınızda kalırsa kalır Kalmazsa kalmaz yani ...o bir vardı... ...öyle dinler, sorar... ...onlar da ıhlamur içerlerdi... ...müsekkindir diye... ...çay içmezlerdi o gece saatinde... ...hatırlıyorum... ...demek ki 21 sene önceki mülakatta... ...bakın bu anekdot oraya intikal etmiş... Evet. ...öyle bir hazret efendim... ...evet yani... Peki hocam, şimdi günümüz... ...dünyasında... İnsanlar arası ilişkilerde bir hoyratlaşma, bir kabalaşmadan bahsedersek bilmiyorum... ...biraz mübalağa etmiş olur muyuz ama bana biraz gündelik hayatla ilgili... ...sıkışmışlık duygusunun verdiği, ekonomik sıkışmışlık, şehirlerdeki sıkışmışlık... Efendim, ...ruhen sıkışmışlık, evet, evet. bütün bunların verdiği bir kavasabalık da varmış gibi görünüyor... E, ...muhakkak eski zamanlarda hayat daha yavaş akıyordu. Yavaş akıyordu, doğru. Ve e, e, eski zamanların insanı bir homo idi. Bir e, hiyerarşi insanıydı. Evet. Orada insanlar manevi rütbelerine göre e, bir ihtiram görebiliyorlardı. Evet. E, günümüzde artık e, bir e, manevi rütbeye hürmet e, kalmadığı gibi insana insan olmaklığından kaynaklanan bir e, saygı da maalesef e, kayboluyor. Tabi bu, bugünden şekva etmek çok yaygın bir hastalık ama evet. biz en azından e, geçmişin e, bazı tahassüslerini, bazı hususiyetlerini hatırda tutarsak onları bir gün belki bugün hayatımıza da katabiliriz. Bugünkü hayatımıza e, derc edebiliriz. E, sizin daha böyle e, tabii çok çok nadide insanlarla karşılaştınız ee, çocukluğunuzda, yetişme döneminizde. Çok kıymetli insanlar evinize girdi çıktı babanızın e, kıymeti e, hususiyetiyle. Ee, sizin tesadüf ettiğiniz bu incelikler nedir? Bize ne anlatırsınız? Ayrı bir alemden bize ne haberler getirirsiniz? Evet o şöyle bir şey. Ee, tabii Yani köklü bir değişiklik oldu Türkiye'de yani onu Reddetmek mümkün değil ve biz O değişikliğin sancılarını çekiyoruz O değişikliğe adapte Olamadık kendimiz o değişikliğe göre Yeni bir tarz uyduramadık Yani kendi kodlarımız Baki kalmak şartıyla İslam medeniyetinin hı hı. ana kodları Baki kalmak şartıyla Bu da muaşeretimize e, aksediyor Yani o bakımdan o, o kodlar biz e, küreselleşme çağının insanıyız şu anda. Yani e, entegrasyon çok hızlandı. Bu elektronik haberleşme çok hızlandı. Bunu e, 80 sonrası özellikle yaşıyoruz. Yani ben e, moderniteyi e, üniversitede, batı ülkelerinde gördüm. Orada da bu kadar hızlı yaşanmıyordu yani. ...ilk çıktığım zaman 70'in hemen başı 71'de çıktım Amerika'ya. Orada bir şeyler gördüm ama 2008'de çıktığımda farklı bir Amerika vardı yani. Bir defa bu. Benim gördüğüm daha ilk gençlik ve çocukluk yıllarımda gördüğüm hadise de ise şu: Osmanlı'nın bir hayat yorumu var, hayat biçimlendirmesi var. Bu biçimlendirme, bu yorum. İslam'ın temel ilkelerine dayanan, yani Kuran'i ve hadise dayanan nebevi bir yorum. Bu coğrafyada ve belli bir zamanda yapılmış. Kırkların ee, sonu, ellerin başı çok iyi hatırladığım, 60'lara kadar gelen bir süreç pederin vefada 61'dir. Şunu söyleyebilirim, Batı modernitesinin henüz aile hayatımıza, evimize girmediği zamanlar onlar. Yani cumhuriyeti kuran kadrolar e, belki batıcıydılar ama... E, ...batı modernitesini hayatımıza çok fazla sokamadılar yahut sokmadılar. Sokamadılar, iyi bir dirençle karşılaştılar. Sokmadılar, şunu gördüler. Sokarlarsa eğer kendi iktidarları tehlikeye girecek. Nasıl olabilir hocam böyle bir şey? Yani kendi iktidarları nasıl tehlikeye girer? Şöyle şimdi batı modernitesi girdiğiniz anda Hı. tümüyle liberal düşünce girecek. Hı -hı. Adamlar devletçi. Hı -hı. Şu soruyu soracak insanlar. Ben kazanıyorum üretiyorum. Niye iktidarda söz hakkım yok diyecek insanlar. Hı -hı. Gayet basit hadise. Bunun daha ileri götürürse 29 İzmir İktisat Kongresi'ne gidebiliriz. Yani orada devlet her şeyi eline alıyor. Niye? Çünkü faşist İtalya, Nazi Almanya özeniyoruz. Anglo-Sakson açılımına e, giremedik. Almadılar biz zaten. Bunu gördüler. O zaman her şeyi biz yaparız. Hatta malum Bilmiyorum bu radyoda siyasi konuşmaya söylem girebilir mi? Hani Tan Doğan diyor ki Ankara valisi komünistim lazım. Onu da biz getiririz diyor yani. Böyle Hı -hı. bir anlayış var. Tabii liberal düşünceye baktığınız zaman eğer siz bir şey üretiyorsanız, ticaret yapıyorsanız, topluma bir katkınız varsa. Yani Kent Soylu dediğimiz hadise. O diyor ki benim de söz hakkımı olmalı yönetimde diyor. Çünkü ben de bu toplumda ciddi bir ögeyim diyor yani. Hı -hı. Bunu gördüler. Onun için işi kısıtlı tuttular. Ama Menderes'le beraber olay farklı bir noktaya geldi. Sosyal patlama oldu Türkiye'de. Onun önünü birkaç defa kestiler. Militer güçlerle. Artık bitti o da bitti. Kesemiyorlar. Sosyal hadisenin önünü kesilemezseniz. O medeniyet akar bir tarafa doğru. Sosyal hadise basit bir hadise değil. Arkasında çok ciddi bir medeniyet dinamiği var. Osmanlı da aynısını yaptı. Bir medeniyet dinamiği var. Önüne durmanız mümkün değil. Şimdi işte o kıvılcımlar közler alevlenmek üzere onun üzerine su dökmeye çalışıyorlar batıllar olay bu neyse bu çok genel bir şey oldu ben şöyle ya, ya bir içimde yaşadığım o dönemleri e, algıladım bildim ben de katıldım ve bir, büyük bir haz duydum o dönemlerden sonra farklı muhitlerde bulundukça gördüm ki orada korunmuş bir Osmanlı vardı hatta şunu söyleyeyim size yani Menderes'in İstanbul'a el vurmasına kadar çünkü insan mekanla beraber yaşar Mekanı bozduğunuz anda insan da bozulur. Ve insanlar ya ölürler ya giderler. Ee, sosyal e, overlapping diyelim isterseniz yani tabakaların birbiri üzerindeki iltisakı ve oradan aktarılan kültür o da e, bozulur. Çünkü bağ kesiliyor, irtibat kesiliyor arada. Yani Menderes'in İstanbul'a iyi niyetle yaptığı müdahaleler tarihi yarımadaya öyle bir netice verdi ki ...o kültürel iltisak koptu... ...zevk koptu... ...çünkü hayat bir zevktir... ...yani zevk almazsanız... ...hayatı yaşayamazsınız... ...rutinler sizi ezer bitirir... İşte o tabirler... E, ...insandan insana... ...oymuşak bakışlar vesaire... ...muhafaza edilmiş, korunmuş... ...geç kalmış bir modernitenin... gelememiş bir modernitenin... ...ürünüydü... ...hatta şöyle söyleyeyim... ...ben vefa lisesinden mezun oldum... tarihi yarımada da bir lise... ...öğretmenlerimiz, muallimlerimizin... ...mesela orada da vardı... ...muallim, öğretmen... Hı hı. ...öğretmenler genç insanlar... ...muallimler kadim insanlar, eski insanlar... Hı. ...mesela bir coğrafya öğretmenimiz vardı... ...bir hanım, hı. dağırlı hı. muallimattan mezun... ...kendisini ben... ...coğrafya muallimesiyim diye takdim ederdi... Hı hı. ...genç bir hanımefendi vardı... ...o da ben İngilizce öğretmeniyim derdi... ...bu farkı görüyorsunuz... ...yani muallime ne demektir, öğretmen de demektir... ...şahsiyet farkları nasıl meydana gelir... Vesaire. Bu 50'lerin Türkiye'si İstanbul'unda oluyor. Sonra ben o yılların sonunda 59'da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne intisap ettim. Girdim. Talebe olarak. O da farklı bir dünya görüyorsunuz. Avrupayı bilen orada yetişmiş. E, batı kültürünü olabildiği kadarıyla almış. Daha sonra 64'te asistan oldum. Bu defa Kürsü'nün öbür tarafına geçiyorsunuz. Akademik hayata. Farklı bir dünya görüyorsunuz. Ama orada da yine ana kodlar klasik Osmanlı kodlarıydı. Sosyolojik olarak İslami kodlar devam ediyordu. Fıkhen bir şey söyleyemem. O benim kod, saham değil. Ama değer olarak Fatih'te ne değer hükmü varsa insana bakışta, toleransta, hürmette, muhabbette orada da o vardı. İtikadi noktada çok büyük farklar olabilir. Bu acayip bir şey. Yani Osmanlı zevki, Osmanlı muaşregatı her yeri kaplamış vaziyetteydi. Sonra o insanlar ölünce hayat hızlanmaya başlayınca ihtiyaçlar sonsuza doğru erişince bu tabi merhum Özal'la beraber başladı genel manada biz hayatın peşinden koşar olduk ondan evvel hayat bizim peşimizden koşuyordu hayatı biz tanımlıyorduk Yahya Kemal'in şeyinde var ya bize benzer Itır şiyerinde o çok mühim bir şeydir bu sekesinde bir taraftan din bir taraftan bütün hayat takmış. Son Mısra da bize benzer o kainat takmış diyor. Yani hayatı ve mekanı biz düzenliyorduk. Medeniyet böyle bir şey. Ben bunu hala böyle olduğunu 2009'daki Viyana kalışımda gördüm. Avusturyalılar orada bir üç ay kadar kaldım. Yani 60 küsür yaşında bir insan olarak. İlk ütü Amerika'yı işte bilmem nereye filan Avrupa'yı bilen bir insan olarak bizi bilen insan olarak Gördüm ki hala Viyana'daki Orta Avrupa muhayyilesi Viyana'yı düzenliyor Bugün bizi biz düzenleyemiyoruz Ne dilimizde ne hayat akışımızda ne aktivitelerimizde ne mantalitemizde ne de maalesef ve maalesef duygularımızda Bizi başkaları düzenliyor Avamı düzenleyen sosyal medya Havası düzenli yerler ise... ...nefse emare Başka bir şey görmüyorum... ...orta yerde yani. Onun için... ...kaybettik. Çok uzun olduk hemen. Estağfurullah. Hocam... E, ...küreselleşme için getirilen böyle... ...benim çok hoşuma giden... E, bu ...esprili bir tanımlama var. Diyor ki, küreselleşme şudur... ...nereye giderseniz... ...gidin, hiçbir yeri arkanızda... ...bırakmış olmazsınız. Çünkü her yer aynı. Çünkü her yer aynıdır. Evet. Gittiğiniz her yerde... Meşhur kahve zincirinin tabelalarını evet. görürsünüz. Meşhur hazır köfte zincirinin evet. tabelalarını görürsünüz. Dolayısıyla İstanbul'da, St. Petersburg'da veya Yeni Delhi'de olmak çok bir şey fark etmez. Hep aynı tabelalarla, aynı tüketim kalıplarıyla karşılaşırsınız. İşte medeniyeti yapmak ile... Küresel medeniyetin rüzgarına kapılıp savrulmak arasındaki fark burada belirginleşiyor. Evet, evet. Siz kendi mahallenizi inşa edebiliyor musunuz? Evet. Yoksa o ortak küresel mahallenin bir parçası haline gelip Çünkü bir örnekleşiyor Çünkü o, ma o mahalleyi de birisi inşa ediyor. O mahalle dünyanın dışından bir başka kaynaktan gelmiyor. Yani isterseniz şöyle söyleyelim. ...aşkın bir kaynaktan gelmiyor... ...o da bizim içimizdeki çıkan... Tabii. ...büyük finansörlerin inşa ettiği bir mahalle... ...ki o finansörler... E, ...beslensinler... ...o şeyle... ...mesela eski sanayi devriminde malumunuz... ...sanayici vardı... Hı hı. ...şimdi bu... ...enformatik devriminde sanayici... ...köle mesabesinde... ...burada finansör var... ...finansör sanayiciyi destekliyor... ...sanayicinin ürettiği, o bir köle sanayi... ...ürettiğinin tüketilmesi lazım ki... ...finden para kazansın... Bu ...o da tüketimi destekliyor... ...hız ve haz malum oradan çıkıyor... ...ben şöyle diyorum insan olarak... ...madem ki ben bir beşerim... ...ve Cenab-ı Allah beni... ...Halifetullah... <gülüyor> e, ...olarak tavsif etmiş... ...ne yapabilirim diye bakıyorum hayatıma... ...şimdi birçok insan diyor ki bana... ...hocam sen böyle yapıyorsun ama sen... ...Cimkan'ında bir noktasın yani... Doğru. Ama herkes cim karnında bir nokta. Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe, Sıfatması. Herkes bir şey yapsa o e, yukarıdaki finansörün e, o, kurduğu sistem tıkanabilir. Herkes kendine göre yani Halifetullah olduğunu hissederek bir şey yapsa bir çok şey değil bir şey yapsa bir anla bir anlamda o finansörün bir aklımda kaldı kala 300 küsur aile bunlar dünyada. ...ve dünya... ...total servetin... ...büyük bir kısmının yüzde elli birini filan tutuyorlar... ...ellerinde yani... ...ve onlar bu işi düzenliyorlar... ...o zaman tabi size... ...tüketmek için insanın nefsi emmaresinin... ...çok aktif olması lazım... ...ki tüketebilsin... ...hep ben demesi lazım... ...malum tüketmek dediğim zaman da şunu... ...kastediyorum... ...yani aldığınız şeyden sadece alırken bir haz duyacaksınız... Onun eskemesi, bitmesi mühim değil. Onu atıp yenisini alacak. Almak hazzı diyorlar buna. E o zaman tabii nefsi emmare tavan yapınca diğerine karşı olan muhaşeret ki odur, diğerine karşı olan davranış biçiminizdir. Hep ben dediğiniz anda dünya kaosa döner ki döndü şimdi işte nitekim. O zaman siz letafet, nefaset, nezaket, rikat gibi kelimeleri kavramla hayattan çıkarırsınız. ...hep ben dersiniz. Yani biraz burada... ...tabii e, sosyal... ...darvinist paradigma da... E, ...cari hayatın içinde... ...o da bizi kabalaştırıyor. E, sosyal darvinist paradigma bize şunu söylüyor... ...güçlü olan hayat, Ayakta, hayatta ayak, kalır. Evet. kalır. E, ve dolayısıyla... ...eğer e, bu dünya içinde... ...var olmağa devam etmek istiyorsan... E, ...neyzen tevfiin ...bir şeyi var... ...dayan bir tekmesen de ...zevk için feryat lazımsa diyor. Ee, yani... E, öte, ...altta kalana... ...bir tekme de sen atıyorsun o zaman. Evet, evet. Ee, şimdi bu paradigmada... ...vetafete, nezakete... ...ve şöyle yok. bir şey... ...sizin de üstte olmak... E, ...noktasında altta kalana... ...ihtiyacınız var. Yani altta kalan olacak ki... ...siz üstte olabilirsiniz. Onun için siz mutlaka... ...altta kalan üretirsiniz... Hı hı. ...üretmelisiniz ki üstte ol, olduğunuzu... Tabii. ...kendinize inandırın ve üstte olun... E, ...o zaman işte bu paradigma... ...çok geçerli... ...burada letafede nezakete dikkate yer yok... Ve ...altta orada, kalan üretimi var çünkü... ...ve orada şöyle bir... ...justifikasyon, bir meşrulaştırma... ...mekanizması da devreye giriyor hocam... E, ...altta kalan... ...hak ettiği için altta kalmış. Benim kötü davranışımdan, Hayır, sistemin bozukluğundan, tamahkar sistemin e, atık üretmesinden, insan artığı üretmesinden değil. Tabii. E, o tembelliğinden, yetersizliğinden, evet. zekasının kıtlığından altta kalmıştır. Evet. evet. Dolayısıyla benim onun tepesine çıkmamda, onun omuzları yüksel tabii. üzerinde yükselmemde hiçbir ahlaki problem yoktur. Tabii. E, bu zaten malum modernitenin temel e, kavramıdır. O yani e, bahane üretme veya meşrulaştırma diye çevirdiğiniz e, justifikasyon justify etman hadisesi böyle. Çünkü insanların vicdanı var. O vicdan rahatsız ediyor. O vicdanına karşı bir savunma mekanizması geliştiriyorsunuz. Ama mesela e, şunu izah edemiyorlar. Kader geliyor bir yerde bir şeyi kesiyor. Hmm. O kesen şeyin, o parametrenin bu sistemde izah yok. Ona da istisnai hal diyorlar. Ama oradan çok ciddi düşünürler çıkıyor. Bir tanesi bunlardan. Yani bir ara böyle 50 yaşlarda biraz uğraştım. Albert Camus mesela. Hı hı. Bir tanesi Sartre falan yani. Daha var aşağı doğru gelir onlar da. Çok ben böyle baktım geçtim onlara yani. Şimdi bana bir şey söyledi onlar. Ee, i̇şte onların izahı yok. Varoluşçular. Evet varoluşçular. Ama bunlar tabii varoluşçuluğun biraz daha ateist kanadı. Bir de bir de Kierkegaard Sören var. Kierkegaard Tabii, var. O, o daha önce. Muazzam mi? bir adam. Evet o evet. daha önce. Yani kaderi izah etmek mümkün değil. Ona da yok derler, tesadüf derler, bir aksidental derler, bir şey derler yani. Ama bir de kader. Bir Müslüman olarak ben eğer Müslümansam yani bir olaya şöyle bakıyorum. Bir takdir var. Takdir-i hüda kuvvet-i bazı ile dönmez diyor Ziya Baş'a yani. De takdir var. E, Takdire bakıyorsunuz. Evet. E, belki güçlü olmak. E, yani. Şimdi şöyle. Siz rasyonel bir açıdan hayata baktığınız zaman bir takım modeller geliştirirsiniz. Darwin'in modeli de böyle bir modeldir. Yani hayata bakıyor. Natural Seleksiyonu görüyor orada. Ve bunu sosyal sahaya intikal ettiriyor. Ama gördüğü natural Seleksiyon şöyle bir şey. O canlılarda sadece içgüdü var ve onlar doğanın veya Tanrının veya Allah'ın doğa dersem seküler oluyor, <gülüyor> Tanrı dersem deist olur. Bu radyoda onu söylemem lazım. Allah dersem Müslümancı olur. E, koyduğu kuralların dışına çıkamazlar. Seleksiyon da o kurallara dahildir. Siz şu veya bu sebeple o seleksiyonu, natural seleksiyonu bozduğunuz zaman esasında ekoloji tabiatın dengesini bozmuş olursunuz. Ama insan dediğimiz mahluk natabesele yani sadece e, içgüdülerle doğanın kurallarıyla çalışmıyor. Onda akıl var, duygu var. Çok daha önemlisi seçme, değiştirme ve terkip yapma yeteneği var. En basitinden ifade edelim. Ekiyor, biçiyor, çıkanı kompoze ediyor. Pişiriyor ve sunuyor. Sofraya gelen tarhana çorbasını bir tefekkür edin, edin yani. Basit bak, tarhana çorbası. Girdileri bir düşünün, prosesi düşünün, sentezlerden göreceksiniz. Kategorik olarak nazarımda, gökte uçan e, Airbus'la tarhana çorbası kadar hiçbir fark yoktur. Yerin 7 kat altından bir yağ çıkarır, onu rafine eder, jet benzini yapar. Yerin 7 kat altından yerin alüminyumu çıkarır, onu rafine eder, uçak gövdesi yapar. O formu Cenab-ı Allah'ın koyduğu, bunu böyle söylersem mühendisler kızıyor olur ama böyle bu. Cenab-ı Allah'ın vaz ettiği aerodinamik forma göre dizayn eder, onu uçurur. Amerika'ya buradan 5-7 saatte gidersiniz yani. Bu da bir sentezdir. Şimdi bu böyle insana natural seleksiyonunu ifade etmeni de çok acayip olur, acı olur yani. Tabi bunu yanlışlayan birçok sebepti. Mesela bir tanesi badan Gandhi. Gandhi garip bir adam. Hiçbir şey yapmıyor yani. Ama koskoca Britanya imparatorluğunu e, dize getiriyor. Sonra bir Hintli tarafından da öldürülüyor. Az milliyetçi bulunduğu için. Bu da Kaderullah. Yıllar önce yeni istilal gazetesi alırdım ben. Şevket abi, Allah ömür versin, çok hizmeti var üzerimizde. İhtilafatıyla uğraşmakta dehrin zevk yok diye bir beyit koymuş oraya. Zevkanın mirat ibretten ibretten temaşasındadır. Mirat-ı ibret var. <gülüyor> Böyle bir hadise yani. O bakımdan şunu da söyleyeyim. Yani bu sosyal medya, elektronik devrim, informatik ol emriyle olmuştur. Ben buna muhtekidim. Bundan hilaf yok. Müslüman'a diyor ki Cenab-ı Allah bak diyor sana indirdiğim kitap burada. Vahyettiğim peygamberin. Hı -hı. Peygamberin sünneti de burada. Hı -hı. Ondan sonra gelen hazretlerin uygulamaları da burada. Sen de buradasın diyor. Bu da da karşında sosyal medya diyor. Problemi çöz bakalım diyor. Bu test imtihanından daha zor bir imtihan yani. Ne yapıyoruz? Bir Müslüman olarak aman Rabbi diyoruz. Aman yarap veriyoruz. Ee, hani bir fıkra söyleyeyim. Ee, Nasraddin Hocayı Timur davet ediyor. Diyor ki, işte diyor eski Abbasi kralları Mustasın Billah vesaire isimler alıbasıyla Allah filan. Benim bana diyor öyle bir isim versen ne der ne derler diyor ne dersin? O da Neuzu Billa diyor. <gülüyor> Allah'a savunurum diyor yani. Biz de evet Allah'a sığınıyoruz. Allah'a sığınıyoruz başımızı eğiyoruz, secdeye koyuyoruz. Ama ya diyoruz. Muhakkak ki zaman içinde zaman yaratan, mekan içinde mekan yaratan Rabbimiz buna itiraz etmeden yaşamak mümkün değil. Şu şu bu bu bu, bu cehennemde. Hocam kaybettiklerimize üzülüyoruz. Fakat e, bir bakış açısı da diyor ki kaybettiklerimizi zaten kaybetmek mecburiyetindeyiz. Tabii ya, e, mecburiyetindeydik yani nostaljinin çok manası yok Doğru. Ee, yani şehirlerin bu kadar büyümesiyle evet. insanların birbirini bu kadar az tanır hale gelmesiyle efendim teknolojik alet edevatın e, Tanpınar bir yazısında uğultu değirmeni diyor gramofonun mahalleye girmesiyle beraber Hı -hı. E, işte suni seslerin artmasını uğultu değirmeni olarak e, ifade ediyor şimdi uğultu değirmeninin ...devasa boyutlarda olanıyla karşı karşıyayız. Her evde bir televizyon uğultusu var. İnsanlar altı saat, sekiz saat evlerinde televizyon seyrediyorlar. Ev ziyaretleri kalmıyor. Evlerden evlere gidişler neredeyse yok e, hükmünde şu anda. Evet. E, dolayısıyla zaten... ani şair diyor ya, bakın yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. <gülüyor> <gülüyor> yani yaklaşmakta olan gelmiş zaten. Gelmiş zaten. Peki... Letafet, nezaket, din hayatın neresinde yer almalı? Her yerinde. Çünkü Cenab-ı Allah bize diyor ki, hı hı. sen benim halifemsin. Yani Cemil ve Cemil olan ve Cemal sahibi olan Rabbimiz bizi halife olmakla... isimlere bakalım, hep böyle Abdle başlar, değil mi? Onlar şimdi kalktı. Yani Abdül Samet, Abdül Halim, Abdül Metin sayın aşağıya doğru yani esmanın kulu manasına bu ne demektir o espadan bir nebze de size verdim demektir yani her kulda esmanın bir tecelliyatı vardır biraz önce söylediğiniz bana da çok böyle kaderci gibi gelen e, tasviri doğrusu çok benimsiyemiyorum çünkü e, her şey rağmen yani e, Büyük Amerikan downtownları hariç Avrupa'da ve Amerika'nın yüzde seksenini kapacak. Dün çünkü bir makalede gördüm. Sanıyorum yüzde küsur küsür Amerikalılar country'de müstakil evde yaşıyorlar. Bu bizim yüzde kaç hocam? Yetmiş yetmiş Tabi. E Bayağı bu zaten tabi kuvvetli bir rakam. Tabii, kuvvetli bir rakam. Evet. Bunu, bunu görüyorsunuz. E, bizim bu yani biraz evvel bahsettiğiniz o kaotik şehir. Bizim şeyimizden, bizim medeniyeti doğru yorumlayamadık. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Avrupa'da da zaten biliyorsunuz iş merkezi olan da Antalya'lılar hariç apartman yani residential e, ikametgah alanları dahi belli bir nispet ve belli bir espri içerisindedir. Hı hı. Bu, bu, bu var yani. Onlar da tabiatta ilişkiyi, e, insan ilişkilerini belki evde değil ama kulüplerde vesairelerde, publarda kafelerde bir noktaya getiriyorlar. Ee, tabi bu yakında bir temasım olmadı ama yani e, 80 yılındaki o Belçika hayatımda her neslin gittiği kafe ayrıydı ve o kafeler ciddi bir sosyal e, iletişim mekanlarıydı evlerde olmuyor bu iş biraz belki zahmetli şeyle biz yanlış yorumladık yani kendi e, kodlarımız ile bakamadık hayata gelen dalga da çok da çok hızlı bir şok olarak geldi üzerimize çok bastırdı, üzerimize geldi. Ama bu konuşmalar, bu arayışlar, bu feryatlar, bu sıkıntılar belki bir gün bir başka istikamet, yeni bir yorumada yol açacaktır zannediyorum diye düşünüyorum. Çünkü gelenden hiçbir kesim mutlu değil. Yani şehrin bu halinden, bu hızımızdan ve bu maalesef hoyratlığımızdan hiçbir kesim mutlu değil. Herkes birbirini suçluyor. Halbuki bunu, bunu bırakıp, birbirini suçlamayı bırakıp, Genel medeniyet krizine bir çare bulmaya doğru yönelsek, yani biraz biraz daha hayata bir farklı bakalım. Bütün bu isteklerin e, çok yapay bir şey olduğunu, bir fantazi olduğunu, hiçbir yerde, hiçbir ülkede bu isteklerin e, bir anda gerçekleşmediğini görebilsek, e, o zaman belki biraz daha reel bir düzleme doğru e, ayak basacağız diye düşünüyorum. Kıymetli hocam, e, bunun için işte. E, homo ekonomikus olmaktan çıkmamız gerekiyor evet, herhalde. Evet, evet. Çünkü homo ekonomikus var olan bütün kaynakları e, nakde dönüştürme telaşında olan bir varlık. Evet. Yani yeşil alanı hızlı bir şekilde e, betona dönüştürmek Ama istiyor. Avrupa yapmıyor. Evet. Bize yaptırıyor. Onlar, onlar biraz daha rasyoneller bize göre. Tabii. Biz e, kısa vadeli haz için uzun vadeli İtminandan vazgeçiyoruz. Ve tahribat yapıyoruz. Büyük bir tahribat yapıyoruz. tahribat yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bizim hanımefendiyle konuşuyorduk işte. Yani insanların bir istatistik aktarmıştı o bana gazeteden. Günlük bir pazar günü alışveriş merkezlerine giren insan sayısı İstanbul'da 10 milyonmuş hocam. Buyurun. 10 milyon insan. Evet. Bir şekilde alışveriş merkezine giriyor ve e, bu e, terör tehdidi yüzünden insanların evinde oturduğu gün o rakam yedi milyona düşmüş. O kadar yüzde otuz azalmış. Yüzde yani. otuz azalmış. Evet. Çok da ve o yüzde şey... otuz azalma bile e, o alışveriş merkezinde dükkanı bulunan insanların e, şikayet etmelerine çok kafi ra gelmiş. rahatsız olmuşlardı Dolayısıyla e, bizim hanımefendi şöyle bir şey söyledi. Sen James Park'ı vardı da bu insanlar gitmedi mi? Ne yapsın insanlarımız? Eğer hafta sonları eğer bir e, işte Londra'nın parkları gibi parklar olsaydı evlerinin dibinde veya bir metro mesafesinde... ...insanlar açık havada yeşilliğin içinde gezmeyi tercih ederlerdi. Ama bu tür bu mekanlarımız, kamusal alanlarımız olmadığı için insanlar gidip alışveriş merkezlerinde maalesef zaman harcıyorlar ve tüketim yapıyorlar. Ben bu kadar yani masumane bir gerekçeyi kabul etmiyorum. Çünkü insanlar o alışveriş merkezlerinde bizim insanımız var olduğunu hissediyor. Orada görünmek bile başka bir şey. Hmm. Tabi parkın yokluğu da o ayrı bir hadise. O da öyle. O da, o da bir realite. O da doğru. Ee, mesela şöyle bir şey olabilir mi? Yani hani belki buradan e, bir defa ulaşım için ...kamu ulaşım vasıtılığı çok önemli. Evet. Yani onlarla ulaşılabilecek... ...çabuk ve rahat... ...açık hava yerleri... ...parklar, genç kenarları vesaire. Hı hı. ...onlar olabilse... ...bir de bu efendim bir toplum... ...her zaman öyle... ...bir teşvik ister. Bir şevklendirmek ister. Şimdi şey... ...alışveriş merkezleri bu teşviki yapıyor. Yeşil alan da... ...bunu yapması lazım. Çocuklara, hanımlara, beylere dönük bir takım teşvikler getirmesi lazım. Ancak o şekilde olur diye düşünüyorum. Hı -hı. Öyle tahmin ediyorum. Ee, benim zihnimdeki şey bu. Yani mo model bu. Yani e, o teşvik nasıl olabilir hocam? Yeşil alanla alakalı. yeşil. Al Şimdi bir, bir e, yazarın bir şeyini okumuştum ben. Diyor ki siz hiç televizyonlarda domates reklamı gördünüz mü? Domates natürel bir şey. E, onu ilaveten satmanıza gerek yok. Reklam edilmesine Tabii. lüzum yok. Evet. Ama e, bir gofret, e, bir çikolata, efendim, e, bir cips bunlar natürel olmayan ürünler. Evet. E, i̇nsanların e, kitlesel halde tüketimi için e, üretilmiş zevkler. Dolayısıyla bunların reklamını yapıyorsunuz. Çünkü bunun bir ihtiyaç olduğunu, onu yemekle mutlu olacağınız hissini evet, evet. duyurmak istiyorsunuz. Siz de yani yeşil alanlara, gökyüzüne, ağaca, çiçeğe bakmakla insanların mutlu ki mutlu olurlar. Hı hı. Bu bir alete, yapısı öyle. Bunu böyle başına kalkmadan yani bir eğitimci gibi değil, bir sanatçı gibi verirseniz pekala insanlar oraya giderler yani. Şimdi AVM'nin yaptığı işte odur yani. Hı hı. Öyle bir reklam yapıyor ki... ...siz oraya gitmekle mutlu olacağınızı zannediyorsunuz. Aynı şeyi... ...halbuki mesela bir... ...bir manzara seyretmenin size getireceği... ...psikolojik rahatlığı... ...insanlara sanatkar bir... E, ...söylemle anlatırsanız... ...yani bir eğitimci gibi değil... ...o zaman oraya giderler. Ufak tefek evet. kontrol... E, ...ihtiyaçları gören... Belli sayıda çok yükseğe çıkmayan bir çizgi de hizmetle sunarsanız bu iş çok rahatlıkla olur. Hayır, hepsi gitmez ama hiç olmazsa 5 milyonu gider. Böylece orada bir entelektüel, bir beşeri rahatlık oluşur. Yani bir beşeri hava oluşur. İnsanlar o kaybolurlar tabiatın içinde. Çünkü geldikleri yer tabiattır, gidecekleri yer de tabiattır insanların. Hayatın genel çizgisine baktığınız zaman şimdi bunu çok mahlut insanlar yapıyorlar. Ben ben de bunlardan birisiyim yani. Ama bu çok zor bir şey değil. Ama öyle gösteriliyor ki bu çok zor bir şey. Yapamazsınız, edemezsiniz. Çok taksız değiller. Ama mesela bir hayal kuralım. Diyelim ki sahil, yeşil alan neyse yani kaç kişi gidecekse oraya çok rahat ulaşılabilen bir metro veya bir tren hattı. Otobüs değil bakın. Yani insanlar sıkılmasınlar. Yayılabilsin. birbiri iç içe olmasın. Acı işte kuşu, zaten tabiat onu götürüyor. Bankı, belli bir ufak servisi emin olun. Ve onlara belli bir disiplin getirin. Giderler, yaşarlar, yaparlar. Çünkü bir de mesela ben dışarıda görmüştüm. E, müzikle süslüyorlar. Gürültülü değil. O atmosfere uyan bir müzikle süslüyorlar şeyi. Kaybolup gidiyorsunuz yani. Her insanın buna ihtiyacı var. Ee, i̇şte bu o zaman tabi bu hız ve haz e, anlayışının size çizdiği tabloyla çakı, e, çatışıyor. Onu da çok rahatsız etmeden. Bir de böyle bir alternatif var. Ha, bunu tabi e, kamu yapacak. Çünkü bu kamusal bir problem. Nasıl sağlığı yani kamu düzenliyorsa, bir altyapısını belli şartlarda özel sektöre bırakıyorsa bu da böyle. Çünkü bu da kamu sağlığıyla alakalı bir şey. Bir Tamamen haklı. hocam. Değil yani, mi efendim yani? Yani bir psikiyatrist olarak. E esas bunun, problem orada şimdi. Yani sen. hakikaten insanların mutluluğu için yeşil alana ihtiyaç duyduğumuzu e, çok rahatlıkla söyleyebilirim. ...hatta bununla ilgili çalışmalar var, İnsan başına düşen metreküp oksijenin mutluluğun determinantlarından, Buyur. belirleyicilerinden bir tanesi olduğu ile alakalı. Buyur. Maalesef şehir hayatında oksijen azaldıkça, yeşil alana temas azaldıkça... ...insanlar daha suni anesteziklere yöneliyorlar. Uyuşturucu maddelere yöneliyorlar, evet. i̇şte alışveriş, konsümerizm bunlardan bir tanesi. Evet. Ee, ...inşallah... E, ...inşallah... ...ben hep şöyle düşünüyorum... E, ...bizim şehrimizi yöneten insanlara... ...zorunlu bir... E, e, ...insan ve tabiat dersi verilmeli... ...zorunlu... ...mecbur evet. olmalılar <gülüyor> yani... ...oturtacaksınız yani Çok onları... Güzel. ...ve o dersi evet. siz vermelisiniz... ...yani beraber verelim hocam... <gülüyor> ...benden geçti artık... ...siz evet. verebilirsiniz... Yani, ...yani işin eşyanın metafiziğini anlattığımız... ...konuştuğumuz... Evet. Evet. ...yani... ...yerinde duran bir taşın bile basit bir taş olmadığını... Evet. ...kendi dilinde onun da hakkı zikrettiğini... Evet. ...dolayısıyla onun bile bir hakkı olduğunu bizim üzerimize... ...ve ondan size çok hoş bir mesajın intikal ettiğini... ...şimdi ziksettiğiniz işte bilmem dediğiniz hı. zaman... ...bazı seküler zihinler bunu anlamazlar... Hı hı. ...ama o taşın etrafından akan bir suya baktığınız zaman... ...bir iki dakika... ...o geometriden... ...o akıştan gelen mesajın... ...sizi ne kadar rahatladığını, rahatlattığını... ...herkes fark edecektir. Dün şöyle bir şey oldu... Hı hı. ...dersim vardı, dersten çıktım... vakitte müsait eve geldim... İşte akşam saat ikindi gibi filan yani... Ee, ...benim bir kulübem var... ...camlı çalışma odasının önünde... ...bahçeye bakıyor... ...orada oturdum... ...gökyüzüne bakıyorum... ...bulutlar geçiyor azizim yani... ...lodos... ...bulutlar geçiyor... Üç dakika, beş dakika, sekiz dakika bir başka dünyaya girdim ben yani. Sadece bulutlar geçiyor. İnsanların buna imkanı olsa hı hı. eminim ki o sizin sağınıza gelen birçok terapiden, ilaçtan filan ama işsiz, işsiz kalabilirsiniz yani onu söyleyeyim size yani. <gülüyor> ne güzel biz de gider göğe bakarız. Göğe bakarız. <gülüyor> Şeyin Turgut Uyar'ın öyle çok güzel bir şiiri vardır. Göğe bakma durağı diye. Değil mi? Ee, ...göğe bakma durağına... ihtiyacımız olacak galiba hocam... ...çünkü her yere... ...göğü örten binalar dikiyor. Maalesef işte o yanlış yorumumuzda. Yani e, gidiyorsunuz çevre yolunda... ...birden devasa bir bina... Evet. ...yolunuzu kesiyor. Evet. İnsan ruhuna büyük bir kabz veren bir şey evet. bu. Yani buna nasıl müsaade ediliyor... ...ben anlamıyorum ya... Yani ...gerçekten rencide de oluyorum yani... ...bu Değil böyle mi? bir müsaade karşısında... E, ...ruhum muazzeb e, oluyor... Ee, bir yerde şöyle bir yazı yazdım ee, insanın göğe bakma hakkı Tabii. Ve kuşun gökte uçma hakkı uçma. Allah tarafından verilmiş Doğal haklardır gasp edilemez Aynen öyle ee, Maalesef modern mimari e, Bu konuda en ufak bir Allah'ın hakkını Allah'a vermediği gibi Kuşun hakkını kuşa, kuşa insan ruhunun hakkını da i̇nsan ruhuna vermiyor, vermiyor. vermiyor Evet maalesef Ve bizi eziyor Evet ...mutsuzlaştırıyor... Ee, ...bence... ...işte böyle şehirlerde büyüdüğümüz zaman... ...o nezaket hani en başında... ...programın başında girdiğimiz... E, ...konudan, konuyu hatırlayacak olursak... ...o nezaket, letafet... ...maalesef kayboluyor. Çünkü o binada yok... ...o binayı üreten Tabii. zihniyette yok... Tabii. ...onu kullandıkça siz de onu hayatın dışına... ...itiyorsunuz Tabii. ister istemez yani... ...şimdi bu Batı Ataşehir diye... ...bir yer ila e, yapıldı şeyde... E, Yeni, son 5-6 senelik. Evet. Şimdi orada süpermarket işleten bir tanıdığım vardı. Diyor ki burada oturan insanlar ya oturdukları zaman ya burayıları seçmeleri itibariyle insan ilişkileri çok farklı diyor. Hı hı. Daha bir davranıyorlar, daha yabancılar, daha uzaklar. Ee, rahat bir e, diyalog kuramıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde... İşte o üsttekiler onlar. Öyle olmak zorundalar ki... ...üstte olduklarını kendilerini ispat etsinler. Evet. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani bu yeni yerleşim merkezlerinde hocam... ...işte yine bir kıyıcılık var. İşte Tabii. O sosyal darvinist paradigmanı güçlü. Tabii. Olursan ancak ayakta kalırsın. Sert davran, fazla tebessüm etme. Evet. Başkalarını aşağıla, başkalarını yok say tarzı o zihin yapısı maalesef oralarda da çok cari ama sonunda da kendileri yalnız kalıyorlar tabii kendisi yalnız kalıyor Çünkü insanın muhtaç olduğu şey bir tebessümdür bir tatlı tabii. bakıştır yani tabii. Tabii. rızık her bir şekilde gelir ama tatlı bakış tebessüm o ilahidir yani eyvallah ilmiyet dediğimiz... ...tatlı bakış, bugün e, epey uzun bir program <gülüyor> yaptık <gülüyor> hocam... ...söz ya. sözü açtı, e, çok müstefi de olmuşlardır eminim... E, ...sizin tatlı sohbetinizden... E, ...gönül sadasını dinlediniz... Er ...Erkam Radyo 96.8'de... ...kıymetli hocam e, Saadet'in Ökten e, ve bendeniz Kemal Sayar... E, ...bir sada vermeye gayret ettik... Önümüzdeki hafta buluşmaya e, niyet ediyoruz. E, Allah kısmet ederse e, önümüzdeki haftaya kadar hoşçakalınız efendim.